Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Almanya 2012 yılında güneş enerjisi kullanımında yeni bir rekor daha kırdı. Alman Güneş Endüstrisi Birliği'nin verilerine göre geçen yıl 1.3 milyon güneş enerjisi tesisi sayesinde 8 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Böylece güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı bir yılda %45'lik artış gösterdi. Almanya'nın güneş enerjisine verdiği ağırlığın meyvelerini topladığını başladığını söyleyen Güneş Enerjisi Birliği Başkanı Karsten Körnek, güneş enerji üretimindeki payın son 3 yılda 4 kat arttığını ve güneş enerjisi tesisat maliyetlerinin de yarı yarıya azaldığını belirtti. Körnek, 2013'te güneşten kazanılan enerjinin akülerde toplanması ve modern enerji yönetim sistemleri sayesinde yeşil enerjiden daha fazla verim alınması beklentilerinin olduğunu dile getirdi. Körnek özel güneş tesisatıyla kazanılan elektriğini artık enerji şirketlerinden alınan elektrikten ucuza geldiğini ve fotovoltaik panellerin Almanya'nın elektrik ihtiyacının %5'ini karşıladığını ekledi. E, Almanya'dan çok daha fazla güneş alan ülkemize için darısı bizim başımıza demekten yorulduk ama yine de umudumuz ayakta. Avustralya gazetelerinden Canberra Times, Japonya'nın güya bilimsel balina, gerçekte balina avcılığını bırakmasını teşvik etmek için Avustralya hükümetinin diplomatik önlemler alacağını yazdı. Avustralya Çevre Bakanı Tony Burke, Japon filosunun Güney Pasifik'teki yolculuğuna başladığı haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Japonya'nın balina seferleri ve programının bilimsel araştırmalar için olduğu iddialarını reddettiklerini kaydetti bilimsel takiple balinaları yemek için avlamak arasında bir fark var diye konuştu. Hafta başında muhalefetin çevre sözcüsü Greg Hunt, Japon balina avcıları ile balina avcılığına sert müdahaleleriyle bilinen Sea Shepherd arasında denizde bir gerilim yaşanması ihtimaline karşı bir Avustralya gemisinin bölgede olması gerektiğine dair Başbakan Julia Gillard'a seslenmişti. Hunt böylesi bir gerilimde yaralanma, ölüm ya da geminin batması gibi bir durumun yaşanmasının çevrecilerin Büyük çaplı tepkisine neden olacağını kaydetmişti. Çevre Bakanı Tony Burke ise bölgeye gemi göndermeyi düşünmediklerini söyledi. Japon filosu Güney Pasifik seferinde 935 Antarktika Minsk balinası ve 50 Fin balinası avlamayı planlıyor. Avustralya'da yunuslarla ilgili araştırma yapan bir grup biyolog şaşkınlık verici sonuçlara ulaştı. Avustralya'nın Tanga Loma adası sahilinde yapılan araştırmada yunusların insanlara hediye getirdikleri ortaya çıktı. Biyologlar 23 farklı olayda yunusların kendilerine zaman zaman balık veren insanlara hediye olarak ahtopot, kalamar ve ton balığı getirdiklerini gözledi. Biyologlar yunusların insanlara bu hediyeleri niye verdiklerini tam olarak bilemiyoruz. Ama şundan eminiz, bu yunuslar Tangaloma sahillerine sık sık geliyorlar. İnsanlar da onlara yiyecek veriyorlar. Tahminimiz yunusların insanlardan aldıkları bu yiyeceklere karşılık, Bir teşekkür hediyesi şeklinde bu hediyeleri getirdikleri diyor. Demek ki karşılıklı alışveriş sadece bize, insana mahsus değil. Kimse yapılan iyiliğin altında kalmak istemez şüphesiz. Yunuslar da öyle. Bu arada Kaş Yunus Parkı'nda işkence gören Yunusları kurtarmak için Change.org adresine girerek Buket Uzuner'in açtığı imza kampanyasına da destek verebilirsiniz. Change.org adresinde. Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki bir gölette bulunan bilim insanlarının Yüce kök kurdu adını verdikleri böcek, tropik yaşam alanlarında bulunan su bölgeleri kıyısındaki çamurlu suların içine kazdıkları oyuklarda yaşar. Böceğin su üzerinde hareket edebilen diğer böcek ve hayvanların kullandığından farklı bir yöntemle bunu başardığına dikkat çeken bilim insanları, cüce kök kurdunun kullandığı tekniğin suda giden robotik araçların geliştirmesine yardımcı olabileceğini belirtti. Böcek üzerinde yapılan araştırmalar 5 milimetre boyunda ve 10 miligram ağırlığındaki bu cüce kök kurdunun arka ayaklarındaki özel paletler yardımıyla su üzerinde 100 milimetre yüksekliğe sıçrayabildiğini ve bir sıçrayışta kendi boylarının 5.4 katı olan 33 milimetrelik bir mesafeyi kat edebileceğini gösterdi. Doğadan öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki ancak biz biyolojik çeşitliliği tarihte eşik görülmedik bir hızla yok ediyoruz. Tema Vakfı 2012 Türkiye değerlendirmesini yayınladı. Buna göre çevre açısından 2012'nin en iyi olayları balık boylarına dair düzenleme ile sürdürülebilir balıkçılık adına bir önlem alınması Gıda amaçlı GDO başvurularının geri çekilmesi, Türkiye genelinde yerelde çevre mücadelelerinin büyümesi ve Türkiye'deki çevre mücadelelerinin artık uluslararası alanda biliniyor olması olarak açıklandı. En kötüler ise 2B yasasının bir gecede ansızın geçmesi, yeni afet yasasının doğal varlıkları tehdit ediyor olması, iklim felaketlerine inat 2012'nin kömür yılı ilan edilmesi ve göllerin kuruması, kuraklığın büyümesi olarak belirlendi. Temadan yapılan açıklamada mevcut tüketim modeliyle her yıl dünyanın ekolojik kapasitesinin %50 fazlasının tüketilmekte olduğu kaydedilerek ekolojik sistemler ile insanoğlunun hayatta kalması arasında hiçbir bağ yokmuş ve bu gezegeni mahvetmeyi başarırsak dünyanın 2.0 sürümü hazırda bekliyormuş gibi davranıyoruz. Bu tespitler arışında Türkiye'nin doğasını hızla tahrip eden faaliyetleri azaltmak bir yana artarak devam etmesinden dolayı büyük bir endişe duyuyoruz denildi. Açıklamada hak vermemek elde değil. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Aslıyan Destnan, Huygar Özesi ismi. Açık Radyo program destekçisi olun